1706, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in akrabalığının faydalı olduğuna dair hutbesi, evet, Resulullah'tan dinledim, minber üzerinde şunu söylüyordu, bazı kimselere ne oluyor ki, Peygamber'in akrabalığı kıyamet gününde yarar sağlamaz, diyorlar, Allah'a yemin ederim ki, benim akrabalığım hem dünyada, hem de ahirette yarar sağlar, ey insanlar, ben kıyamet gününde Kevser havuzunun başında sizin için rehberim, bazı kimseler, ey Allah'ın Resulü, ben falan oğlu falan